Murat Bey hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Buyurun. Ee, benim annem kaza namazını kılmaya başladı. Hı hı. Anne sesini kız. Buyur. Ee, vitir namazını nasıl kılacağını e, soruyor. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diyoruz Murat Bey. Vitirden tamam. Vîter namazını kazası. Vitir namazının kazası, edası nasıl kılın diyor ise kazası da öyle kılınır. Yani Eda derken yaslı namazını kıldıktan sonra gecenin herhangi bir vaktinde, imsak vaktine kadar e, nasıl vitir kılıyoruz? Üç rekat olarak kılıyoruz. Kaza edeceğimizde de hiçbir değişiklik yoktur. Aynı şekilde kaza ederiz. Aradaki fark nedir? Sadece niyet ettim vitir namazının kazasına. Allahu Ekber. Bu kadar. Vitri namazının kazası. Yassı namazını nasıl kılıyoruz? Eda ederken. Niyet ettim yassı namazının farzını kılmaya. Allah-u Ekber deyip dört rekat kılıyoruz. Kaza ederken değişiyor mu? Değişmiyor. Değişmiyor. Beş vakit namaz eda ederken nasıl kılınıyorsa kazaları da öyle kılınır. Vitri namazı da aynısıdır. Eda ederken yani vaktinde kılarken nasıl kılıyor ise kaza ederken de aynı şekilde kılarız. Aradaki fark nedir? vitrin kazasına yasının kazasına niyet ettim demektir başka bir fark yok, yok.